Sevgili izleyenlerimiz, kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim Azerbaycan'dan Ali isimli bir izleyicimiz selam demiş. Namazda Fatiha'dan sonra amin demek doğru mudur? Şia tarikatına göre amin denirse namaz bozulur, böyle düşünmek doğru mudur? Evet. Şia tarikatı demek de doğru değil. O hem bir tarikat hem bir mezhep iç içedir. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam namaz kılarken <gülüyor> ayetlere cevap veriyordu. Ayetlere. Kendi lisanıyla cevap veriyor. Dolayısıyla amin demek namazı bozmaz. Amin demek evet ben de kabul ediyorum, ben de istiyorum demektir. Onun için herhangi bir şekilde namazı bozmadığı gibi Amin deyince, evet, onu bir daha tekrar edip, bunu böyle istiyorum demektir. Duadır yani. Ya da biri dua edince, onun duasına amin deyince, ben de aynen böyle olmasını istiyorum. Allah bunu böyle ihsan etsin, böyle ikram etsin demektir. Böyle düşünmek doğru müdür? Kesinlikle böyle düşünmek doğru değildir. Böyle düşünmek yanlıştır. Hakikati anlamamaktır. Mesela önceleri Resulullah Efendimiz namaz kılarken biri gelip selam verdiğinde sahabe bilmiyor tabi, yeni iman etmişler nasıl olması gerektiğini bilmiyor selam veriyor. Namazda Resulullah Efendimiz selam alıyor. Selam verenin selamını alıyor. Sonra daha sonra buyurdu ki evet böyle yapmayın, kul Allah'ın huzurundadır. Bu durumda onu selamla da peşgul etmeyin dedi. Ondan sonra sahabe artık selam vermedi. Namaz kılarken aynı şekilde bir ayet okuduğunda amin de diye, diyebilir. Bir de ayete cevap verebilir. Bütün gönlüyle Allah'ın huzurundadır. Namaz, müminin miracı ise bu budur. Bunu böyle anlamak gerekir. Yoksa böyle sadece bir takım hareketlerden ya da bir şeyleri okumaktan ibaret değildir. Evet. Böyle düşünmek yanlıştır. Bununla beraber Azerbaycan'daki Kardeşimize, oradaki bütün kardeşlerimize selam olsun. Allah onların yardımcıları olsun. Allah bizi bir ve beraber eylesin. İnşallah beraber yürüyeceğiz. Evet. Efendim, Bursa'dan Kaya isimli bir <gülüyor> Türkiye Darul Harp midir? diye sormuş. Evet. Darul Harp. Yani, harp ülkesi, savaş ülkesi. Müminlerle savaşan bir ülke midir? Öyle söylemek daha doğru olur. Darul Halk bu. Müminlere karşı mücadele eden, savaşan, onların dinini yaşamasına mani olan, iman etmesine mani olan bir ülke midir? Buna her akıl sahibi hayır diye cevap verir. Öyle ki, İmamları bile devletin kendisi atıyor. Nasıl dar, darul harp olur? Nasıl ibadete mani olmuş olabilir? Evet, böyle bir şey olmaz. Türkiye darul harp değildir. Evet, darul harp, bir takım böyle mecburiyetten dolayı yapılması gerekenin fetva verildiği evet, yapılmayabilir diye fetva verildiği bir ülke olmuş olur. Mesela biri yurt dışında olsa bu durumda ibadetini yaparken Cuma namazı kılınmaz burada. Burası darül harptır diyebilir mi? Cevap hayır. Neden? Çünkü müsaade ediyor. Müsaade ediyorsa bu durumda orada savaş yoktur. Şu anda barış vardır. Dolayısıyla savaş yoktur. Ama savaş esnasında, o başka bir şeydir. Darül Harbi de doğru anlamak gerekir. Evet, Darül Harp değildir, diyoruz. Evet. Efendim, günah isimli bir izleyicimiz. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. rahmet ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Her hafta ailece sizleri izliyoruz. Bizleri aydınlattığınız için Allah razı olsun sizden. Hayat muazzam bir denizdir çalkalanmakta. Her ne kadar yüzmesini bilirsen bilin. Elinden tutan olmazsa boğulursun. Elimizden tutan babamızın ellerinden öperim. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Allah kardeşimizden razı olsun. Evet öyledir. Allah onun için beraber olmamızı emrediyor. Beraber olmamızı seviyor. Öyle ki birbirimize yardım edelim diye, birbirimize destek olalım diye. Gerçek manada dünya bir tufan yeri, tufan. Bu tufanı koparanlar iblistir. İblisle beraber olan şeytanlardır. Bilmeden, anlamadan şeytana tabi olanlardır. İnsanları birbirine düşman edenlerdir. An şekilde paylaşmayı bilmeyenlerdir, sevmeyi bilmeyenlerdir, vermeyi, ikram etmeyi bilmeyenlerdir. Toplayıp, yığıp, kendisine ateş hazırlayanlardır. Fakirin, fokaranın hakkını vermeyenlerdir. Ben nasıl istersem öyle olsun, öyle olmalıdır diyenlerdir. Elbette ki insan bunu bilmiyor. Bunu bilmeden yapıyor. Çünkü kendine ediyor kendini ateşe atıyor, insanlığını kaybediyor, insan olmayı kaybediyor, Rabbini kaybediyor buna karşılık. Bundan dolayı. Evet, tufan bütün şiddetiyle devam ediyor. Resulullah Efendimiz buyurmuştu, akır zamanda, akır zaman benden 1400 sene sonradır. 14 asır sonradır buyurmuştu. Şu anda akır zamandayız. Tufanın belki en şiddetli olduğu zamandayız. Tufan her yerden kopuyor. Bunu görüp bunun farkına varmak gerekir. İblis, şeytan her türlü aleti kullanıp tufan koparıyor. Yani televizyonu kullanıyor, interneti kullanıyor, telefonu kullanıyor, diğer bütün silahlarını kullanıyor. Ortalığı cehenneme çeviriyor. Gaye, gayesi nedir? İnsanı cehenneme sürüklemek. İnsanı Allah'tan alıkoymak, mahrum etmek. İnsanı kendi kendisinden mahrum etmek. İnsanın kendisine dönüp, ben kim, ben neyim, ben neden buradayım? Rabbim beni neden yaratmış? Üzerimdeki muradı nedir? Benden ne istiyor? Nasıl yapmam gerekir? demesine mani olmak için yapıyor onu. Zaten bunu ona unutturdu mu, onu tufanın içine çekti. Onu boğar. Onu bu tufanda boğar onu. Onun için mutlaka Nuh'un gemisi gerekir. Evet, Nuh'un gemisi, tek kelimeyle Mürcid-i Kamil'in gönlüdür. Onunla gönül itibariyle beraber olmaktır. Onunla beraber yolu yürümektir. Uzak olmamaktır, ayrı olmamaktır. Bir olmaktır, beraber olmaktır. İnsanı anlatırken evet, ne diyoruz? Bütün varlık, bütün dünya Allah'ın evet, kudret elindedir. Bu bir kudret deryası ve biz içindeyiz. O kudret deryasının içindeyiz. Bu deryada bazen fırtına kopar. Sıkıntılar gelir, musibetler gelir, hastalık gelir, bela gelir, dedikodu gelir, iftira gelir, düşmanlık gelir, haset edenler düşmanlığını ortaya koyar, fırtına kopuyor. Her bir sıkıntı, musibet, bela, yokluk, bizi bir tarafa savuruyor, bir tarafa bizi çekiyor, bizi meşgul ediyor. Ama bize düşen, fırtınayı durdurmak değildir. Fırtına durmaz. Bu bir imtihan çünkü. Bize düşen, bir denize, bir deryaya düşmüş bir saman çöpü misali, nasıl saman çöpünün denizde, deryada bir gücü, kuvveti yoksa, insan da bu kudret deryasında bir gücü kuvveti yoktur. Bir tek gücü vardır, o da gönlüdür, imanidir, muhabbeti, Allah'ı sevmesidir. Hangi tarafa fırtına onu savurursa savursun, ona düşen kendini Rabbine çekmektir. Ya Rabbi seni seviyorum, seni istiyorum deyip, kendini Rabbine çekmektir. Ne kadar çeker? Çekebildiği kadar, gücü kadar. Allah onun kendisini sevip kendini ona doğru Rabbine doğru çeken o hari seviyor. Onun bir gücü yok. Sadece o kendini Rabbine çekebilir. Seni istiyorum, seni seviyorum. Beni koru, beni muhafaza et ya Rabbi. Senden başka tarafa dönmeyeyim. Sana gelmek istiyorum. Seni seviyor, seni istiyorum. Senin beni sevmeni istiyorum. Sana abdolmak istiyorum. Gücüm yok, onu da biliyorum. Yani bu deryada, bu kudret deryasında bir şey yapamayacağımı da biliyorum. Ama sen bana Abdol demişsin. Ben sana Abdolmaya çalışıyorum. Evet, sevgini istiyorum, bunun için çabamı, gayretimi sarf ediyorum. Hal ne olursa olsun. Gelen fırtına nereden gelirse gelsin, bizi hangi tarafa savurursa savursun bize düşen böyle yapmaktır. Böyle yaptığımızda kazanıyoruz. Kazanırız. Evet, Rabbimiz bizim o çabamızı, gayretimizi seviyor. Bir şey yapmamızı değil. Bir şey yapamayız. O her şeye takdirini koymuştur. Ya biz onun kudretleri arasındayız. O takdirin dışına çıkamayız zaten. Mesele o takdirin içinde Evet, kulluğumuzu yapmaktır. Onu sevdiğimizi ortaya koyup gereğini yapmaktır. Gelen gelir. Neyi takdir etmişse o gelir. Onu geri döndürmek, çevirmek mümkün değil zaten. Ama ne gelirse gelsin mutlaka Allah kulunun gücüne göre ona muamelede bulunur. O kazansın diye onun kazanma imkanı vardır. İnşallah bu kudret deryasında Rabbimizden başka tarafa dönmeyiz. Hep kendimizi ona doğru çekeriz. İnşallah. Hep ona ben seni seviyorum, seni istiyorum deriz. Rabbimizden de ben de seni seviyorum. Hitabını alırız. Gönlümüz onu alır inşallah. i̇nşallah. Efendim, Kölünden Sevgi, hayırlı <gülüyor> akşamlar hocam. Alan selamı sizin diğer TV ailesi ailesi, ekibinin ve bütün Müslümanlar üzerine olsun. Hocam benim sorunum sizi eskisi kadar hatırımda tutamıyorum ve sevgimin azaldığını hissediyorum ama Allah'a karşı aşkım, muhabbetim günden güne büyüyor. Öyle ki benim şiirlerle hiç işim olmazken Allah'a anlatan şiirler okumaya başladım. Vazgeçtim zikrine başladım ama size karşı muhabbetimin azalması beni korkutuyor. Yolu gösteren sizsiniz, ben nerede hata yaptım da size karşı muhabbetim azaldı bilemiyorum. Oysaki her gün bir, bir Esma-ül Hüsna dersinizi izliyorum. Günlük rabıtamı yapıyorum. Gün boyu Hu zikrimi çekiyorum. Ve her zaman Rabbimle konuşuyorum. Hocam eksik olan nedir? Bana yol gösterin lütfen. Size olan muhabbetimi nasıl çoğaltabilirim? Allah sizden razı olsun. Allah sizin gibi insanların sayısını çoğaltsın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hayırlı akşamlar. Evet. Allah razı olsun. Gayet zaten Allah'ın muhabbetini kazanmaktı. Allah'ı sevmekti. Burada bir yanlış var sadece. Yanlış biri iki görmekten kaynaklanıyor. Kendi kendimize eğer yolu gitmeye, yürümeye çalışırsak yolda kalırız. Yol uzun ve tehlikeli çünkü. Bunun için mutlaka o gönül beraberliğinin olması gerekir. Ne zamana kadar, ne zaman Rabbinin huzuruna çıktı, ne zaman Allah ona kurum, ben senden razı oldum dedi. Ne zaman alacağını birebir Allah'tan aldıysa, evet o zaman zaten mürşid aradan çekilir. Artık onun da işi olmaz. Çünkü alacağını Allah'tan alıyor. Ama yolun sonuna kadar, varıncaya kadar alacağını mürşidiyle alıyor. Allah onun gönlünden ihsan ediyor, ikram ediyor. Onun için gönlünü ayırmaması gerekir. Mürşidinin bir kapı gibi görmesi gerekir. Kapıda durmazsa evet, eksik olur, yanlış olur. Bir süre sonra yanlış yaptığını anlar, geriye dönüp tekrar kapıda durup oradan alıp yürümesi gerekir. Allah'ın takdiri böyle, adeti böyledir. Yoksa boşa yorulmuş olur, oraya dikkat etmek gerekir. Derviş mürşidini aynı zamanda dedim ya ayrı görmemesi gerekir, bir görmesi gerekir. Tuva'daki ağaç gibi görmesi gerekir. Nasıl ki Allah Tuva'da Hz. Musa'ya Musa bir ağaçtan hitap edip buyurduysa mürşidini Tuva'daki ağaç gibi görmesi gerekir. Bu durumda birlenmiş olur. Kapı gibi görmüş olur Tuva'daki ağaç gibi görünce muhabbeti dengede olmuş olur. İkisi birbirine karışmaz. İkisi birdir çünkü. İkisi birbirinden ayrılmaz, ayıramaz. Bir görüyor çünkü. Evet, Bakışı düzeltmek gerekir. Bakış düzelince e, muhabbet tam olur. Dolayısıyla yolculuk da tam olur. Yoksa yolculuk e, bir süre sonra durur şeytan orada araya girer, hile yapar. Ne zaman Huzura çıkardıysa, Huzura kabul edildiyse zaten o zaman. İstese de mürşidi araya alamaz. Mürşitle beraber olamaz. Ama sevgisi o zaman azalır mı? Hayır. Bir kat daha artar. Kazandıklarından dolayı. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Nimet'i getirene, nimete vesile olana teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş olmaz. Dolayısıyla nimeti getireni görmemek gerekir, göndereni görmek gerekir. Onu aradan çekerken sadece bir kapı olarak görmek gerekir. İnşallah kardeşimiz bunu anlamıştır. Birliyelim inşallah. Yani tevhid olsun, vahdet olsun. Eğer birliyemezsek onunla da bir olamayız. Çünkü hüzura çıkarken onunla bir olmuş olman gerekir. Manevi olarak bu böyledir zaten. <gülüyor> Allah hakikati Muhammedi'yi kendi nurundan yaratmıştır. Tecelli edip yaratmıştır. Bütün ruhları ondan yaratmıştır. Dolayısıyla biriz. Bir olmak gerekir. Yani ruh itibariyle Allah'ın huzuruna çıkıyoruz zaten. Huzura kabul ediliyoruz. Ama bir olduğumuzu anlamadan, tatmadan, bunu yaşamadan huzura kabul edilmeyiz. O birliği, tevhidi inşallah becereceğiz. Efendim bir izleyicimiz sayın hocam Mesafeler uzak olsa da insanlar birbirini hiç görmese de Allah yolunda birlikte yürüyorsak Bu gönül bağının Kurulabildiğine inanıyorum Sorum şudur Çok sevdiğim güzeller güzeli Kız, kız yeğenim Benim hain diye nitelendirdiğim Birisine aşık oldu Bu kişi bizim firmamızda 10 yıldır Yönetici olarak çalışıyordu Kendisini çok seviyor ve güveniyorduk fakat bu güvene ihanet ederek yaptığı usulsüz işlerle iflasımıza sebep oldu. Ve burada edindiği paralarla kendisine iş yeri açtı. Biz maalesef bu kişinin gerçek yüzünü yeni anladık. Fakat yeğenime anlatamıyorum. O kişiye inanıyor, bana inanmıyor. Gerçekleri yeğenime nasıl anlatabilirim? Şeytanlaşan bu insanın benim yeğenimi de uçurma sürüklemesini nasıl engelleyebilirim? görüş ve önerilerinizi bekliyorum hocam. Saygılarımla. Allah razı olsun. İnsan gönüldür. Bunun için mesafelerin önemi yoktur. Önemli olan gönül itibariyle zaten beraber olmaktır. Kul bir anda gönlüyle arşa olabiliyor. Namazda, mirajda arşa çıkabiliyor. Onun için Mesafelerin önemi yok gönüllü için. Allah bizi beraber eylesin. Amin. Eğer uzun zaman o kendilerine hainlik yapanı tanıyamamışlarsa hegeni için öyle bir anda kabul etsin demeleri doğru değildir. Sonra aşk başka bir şeydir. Eğer sevdiyse, aşık olduysa ne kadar yanlış yaparsa yapsın, onu göremez. Mutlaka o yanlışa bir bahane arar. Yanlış kendisine yapılmadıkça, başka yanlışları görmezden gelir, yok sayar. Yani onu, o yanlışları kabul etse bile, kendisine karşı bir yanlış yapılmadıkça, o yanlışları affeder, dolayısıyla görmezden gelir, yok sayar, ona mani olamaz. Yapılması gereken tek bir şey vardır. Olduğu gibi söyleyip dua etmektir. İnşallah Allah doğru yolu gösterir. Gerekeni yapar inşallah. Allah yardımcıları olsun inşallah kardeşlerimiz. İnşallah. Evet. Efendim Karacadağ'dan bozan avcılar Selamun aleyküm efendim. ellerizden öperiz. Bütün diğer TV ekibine selam olsun. Bir yaprak oldum. Bazen o güzel gözlere vuruldum. Dalımdan düştüm. Bazen de yol kenarına dikilmiş bir ağaç oldum. Selama durdum. Gözlerim türküler söylemeye başladı. Efendimi gördüm diye. Bazen bir rüzgar olmak istedim. O güzel saçlara bir de ben dokunayım diye. Bazen de dilinizde dökülen bir cümle olmak istedim. Büyük bir şefaattir diye. Kardeşimiz içindekini söylemiş. İçini dökmek güzeldir. Bu alemde bir şey varsa, kazanılacak bir şey varsa, o da insanın Rabbini kazanmasıdır. Rabbinin sevgisini, rızasını, yakınlığını kazanmasıdır. O da sadece aşkla olur, muhabbetle olur. İnşallah hep beraber kazanacağız onu. Evet. Efendim İstanbul'dan Dudu Zarifoğlu. Selamun aleyküm hocam, nasılsın, iyi misin? İyi olmanı Allah'tan dilerim. Ya Muhammed yüce dağlara aşam dedim sana ulaşım. Evet. Derdim çoktur halimi Şeyh'ime ulaştıram dedim. Baba bize bir telefon yok mu? Baba teşekkür ederim. Babacığım kitapları gönderdiğin için çok mutlu oldum. Selam hocam ellerinizden öperim. Gönlümün sultanı demişler. Allah razı olsun. Hem Dudu kardeşimize hem oradaki kardeşlerimize selam olsun. Allah'ın selamı rahmeti. Onların üzerine olsun. Bütün kardeşlerimizin üzerine olsun inşallah. Allah razı olsun. Efendim Hatay'dan Beyza Nurkesik. Selamun aleyküm. Adı aşk olana ondan bahsetmek <gülüyor> ya da onu anlatmak ne kadar ilgi çekici olabilir acaba ki zaten anlatamazsın. Anlatamazsın da bu satırlar onu mu anlatıyor yoksa seni mi yoksa ona dair ne varsa onları mı? Sözün özü iki kelime aslında ama neden bu denli üzülüyor, her şey çok mu zor söylemedi. Hayır ama bilmiyorum, öyle süslü kelimeler, güzel sözler tükeniyor, yazamıyorum. Ki belki bunun adı bilinmezlik mi yoksa orada kaybolmak mıydı? Varsın öyle olsun, onda var oldum, onda yok olayım. Evet dedik, bir kere dönüşü yok. Çok sessiz, bazen her şey kendini dahi unutturur gibi bazen de fırtınalar kopuyor. Keşke diyorum ama sonra bilmiyorum sonunu. Bunun adını koymak isterdim, düşünüyorum ama bulamıyorum. Her an değişiyor. Sessizlik mi yoksa, sessizlik mi yoksa kendimle miyim? Varsın uzakta olalım, varsın görmeyelim. Görmeyelim birbirimizi, yanında olmayayım. Bilmiyorum ki her gün konuşuyoruz, görüşüyoruz. Baş başa hocama ve kardeşlerime selam olsun. Allah razı olsun. Bunun adına, bunun ismi Aşk'tır. Cevabı kardeşimize vereyim. Evet, ismi Aşk. Aşk, Allah'tan hem kutsal hem mübarek bir şeydir. Mübarek demek, bereketli demek, sonu gelmeyen, bitimsiz, tükenmez olan demektir. Aşk Allah ile olunca, Allah için olunca, o bakidir, bitimsiz, sürekli, ebedidir o. Ancak yaşanınca anlaşılır. Onu yaşamayanlar asla onu anlayamaz. Tatmayanlar asla onu bilemez. Canların feda edildiği, kurban edildiği o aşktan dolayıdır. Aşk Allah'tan olunca Mutlaka O'nun bir karşılığı vardır, Allah'tan karşılığı vardır. Dolayısıyla aslında kardeşlerimizin o aşkı, muhabbeti bizi de yakıyor. O çok farklı, o bambaşka bir şey. Zaten hiç kimsenin bizi anlamasını beklemiyoruz. Söyledim, tatmayınca, yaşamayınca, onu anlamak mümkün değil. Başkaları anlamasa da, aşıklar mutlaka anlar. Onu bilir. Aşk, sevmektir, özlemektir. O özlemi, o hasreti yaşamaktır. Bununla beraber aşk insanın yanmasıdır. Gönlünün yanmasıdır. O ciğerinin böyle pare pare olmasıdır. Gönlün feryat etmesidir. Onu böyle her zerresinde tatması, yaşanmasıdır. Eğer aşığın, aşıkların feryadı böyle aşığa açıksa belki bütün alem o çığlıkla, o feryatla dolardı. Bununla beraber aşığın çığlığı, arşı titretiyor. Evet, gök ehlinin gönlünü titretiyor. Aşk bu. Bizi pişiren de, da, kemale erdiren de, Allah'a vasıl de, evet, aşktır. Aşkı yaşayanlara mübarek olsun diyoruz. Evet. Aşksız insan da ölüdür zaten. İsterse gece gündüz ibadette olmuş olsun, daha doğrusu ibadette olduğunu zannetmiş olsun. İbadet Abdolmanın gerekidir, aşıklığın gerekidir yani. Yani seni seviyorum demektir abi, ibadet. Senin beni sevmeni istiyorum demektir. Evet. Bence daha fazla anlatmayayım. Buyur. Efendim Emre Çiftçi, Hocam alan selamı üzerinize olsun. Ben ve ailem sizi hiç kaçırmadan izliyoruz. Özellikle annem sizi sevdiğini söylememi istedi. Allah sizden razı olsun. Yanlış bildiklerimizin doğrusunu sizden öğrendik. Allah razı olsun. Kardeşimizin annesine selam olsun. Allah selamı bütün ailesine, annesinin üzerine olsun inşallah. Allah bizi beraber eylesin inşallah. Biz de onları seviyoruz. Allah razı olsun. Efendim Siirten Mervan Tunç. İyi akşamlar hocam. Altı aylık bir kızım var. Allah saliha kullarından eylesin. <gülüyor> hocam ona dua eder misiniz? Bir de sorum Hazreti Yusuf'u düşünerek kızımıza Mennesse ismini verdik. Hz. Yusuf'un gerçekten Mennesse adında bir kızı var mı? Evet. Allah hem kardeşimizin kızını hem bütün kardeşlerimizin çocuklarını müttakilere imam eylesin inşallah. Saliha evladı eylesin. Allah'a dayıkıyla kul havda eylesin inşallah. Amin. Evet öyle bir kızının öyle bir ismi vardır sonu ikise de tekse olması lazım mennese. İsim manası aynı zamanda ikram demek. Allah'ın ikramı. Allah'ın hibesi. Allah'ın nimeti demek. Allah'ın karşılıksız karşılıksız olarak verdiği nimet manasındadır. Evet güzel isimdi. Allah mübarek etsin inşallah. Efendim Kıbrıs'tan Hüseyin Gürçınar mürşidimizin ellerinden öperim. Diğer televizyonun televizyonumuzun çalışanlarına ve Muhammed kardeşimize selamlarımı iletiyorum. Aleykümselam. Seyr-ü sülukta nefs-i mülhimeyi geçebilmek mesela mürşidimizin fiziken yanında olmadan televizyon ve internetteki kayıtlarla başarabilir mi? Evet. Tek başına ustatı olmaz. Bu yolculuğu yaparken sadece kardeşlerimiz televizyonu seyretmiyor, sohbetleri izlemiyor. Bir de manevi olarak gönül itibariyle beraber olmuş oluyoruz. Derviş yolu yürüyen hiçbir şey görmese de bilmese de bunun böyle olduğunu bilmelidir biraz önce söylediğim gibi aradaki o zahiri mesafenin bir önemi yoktur. Gönlü beraberse, bu beraberlik Allah için olan beraberliktir. Onları beraber eden Allah'tır. Dolayısıyla o yolculuğu yaparken, o sadece e, o manevi yolculuğu yaparken zahiri olarak bir şeyler öğrenmiyor bir şeyler yapmaya çalışmıyor, manevi olarak da gönlü beraber olduğu için bu yolculuk beraber yapılmış oluyor. Dolayısıyla e, zahiri beraberlik gerekmiyor, manevi beraberlik yeterlidir. Ama gerektiğinde, mürşidi ona gel diyebilir. Gerekiyorsa gel diyebilir. Ama mülhime makamını geçip ilk binana rahatlıkla geçebilir. Arada pek bir fark e, görünmüyor, yoktur yani. Yani beraber olmakla, uzakta olman arasında Herhangi bir fark görülmüyor, yoktur. Yeter ki yürüyen, o yolu yürüyen dikkatli olsun. Şeytana nefse taviz vermesin, gönlünü mürşidinden ayırmasın. Yoksa, zahiri olarak beraber olsa bile, eğer gönlünü ondan ayırdıysa, yolu yürüyemez zaten. Beraber yürüyemez. İstediği kadar yakın olsun. Ama uzaktaki içinde, ne kadar uzak olursa olsun gönlü beraber olduysa hiçbir şey fark etmiyor. Aynen yolculuk devam eder ve o milhimin vakamını geçer, idmina'na erer. Ee, arada hiçbir e, fark yoktur. Belki uzaktaki biraz daha hızlı seyrediyor. Bu şahit olduğumuz şeydir. Bu da o özlemden kaynaklanıyor. Evet, muhabbeti özleme dönüşüyor. Dolayısıyla o özlemi daha bir şiddetli şekilde onu taşıyor, huzura taşıyor, yolculuk yaptırıyor ona. Çünkü yolculuk aşkla yapılıyor. Yani arada herhangi bir fark yok. Evet, kardeşlerimizin gönlü bu açıdan rahat olsun. Mesele Allah'a vasıl olmaktır, Allah'a kur olmaktır, Allah'a aşık olmaktır. Allah'ın sevgisine, aşkına layık olmaktır. Evet, yakın uzak fark etmiyor inşallah. Bunu böyle anlamak gerekir. Allah her şeyi bir vesileyle yaratır. Allah dilediğini Ruhul Kudus'la destekler buyurdu. Ruhul Kudus'la desteklediğinde bütün Mürşid-i Kambillerin vasfı budur. Aynı zamanda Allah onları Ruhul Kudus'la destekler. Her bir dervişiyle manevi olarak birebir beraber eder. Beraber eden, beraber olan aslında tecelli eden Allah'tır. Ama işi onunla yapıyor. Kendine davet eden O'dur, kendine çeken O'dur diyoruz onun için. Dolayısıyla gönlümüz rahat olsun. Allah o muameleyi kula yapıyor. Daveti yapan O, kendine çeken O, evet, vesileyle bunu yapan gene O'dur. Evet, mürşidi vesile olarak görmek gerekir. Allah işi onunla yapıyor zaten. İsterse bin tane ister yüz bin tane derviş olsun o farkı etmiyor. Dünyanın öbür ucunda olsun o da fark etmiyor. Nerede olursa olsun bütün mesele gönlünün beraber olmasıdır. Allah gerekini yapıyor. Evet. Efendim Elazığ'dan halis su içer. Selamünaleyküm Aleyküm Efendim. Aleyküm selam. Hürmetle ellerinizden öperim. Diyar TV'de çalışan bütün kardeşlerimize selam olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Geçmemiz gereken yeri yeri var. Fakat bir türlü geçemiyoruz. Orada sürekli gocalanıyoruz. Elimizde olmayan nedenlerden dolayı. Bunu geçmenin kolay bir yolu var mıdır? Ne yapmamız lazım? Evet. Geçmenin kolay bir yolu yoktur. Orada bocalamamız gerekir biraz. Orada biraz güçlenmemiz gerekir. Yoksa böyle hemen orayı geçersek orayı anlamamış oluruz, tatmamış, yaşamamış oluruz. Dolayısıyla manevi olarak da büyümemiş oluruz. En demeyeyim, en kolay şekilde nasıl kazanmış oluruz, orada pişmiş, olgunlaşmış oluruz. Mürşidimizle beraber olursak, Ben yokum, mürşidim var dersek, ben demekten evet, kurtulursak, inşallah orada en, oradan en kestirme yoldan en kolay şekilde geçmiş oluruz. Alacağımızı da oradan almış oluruz. Orada alacağımız bir şey vardır. Allah hangi imtihana tabi tuttuysa mutlaka orada kazanacağımız bir şey vardır. Kazanacağımızı da kazanmış oluruz inşallah. Hem halis kardeşimize hem de Elazığ'daki kardeşlerimize selam olsun. Allah yardımcıları olsun inşallah. Benim Mehmet isimli bir izleyicimiz alkollü çikolata haramdır. Alkolü Alkollü çikolata haramdır. Alkol bulaşmışsa haramdır. Ama alkollü olup olmadığını yani alkollü değildir diye. Almışsak, yemişsek orada herhangi bir sorun olmaz. Ama bile bile alkollü olanı alıp yemek doğru değil, yanlıştır, haramdır. Bile bile, bilmeden karışmışsa, biz de yemişsek orada herhangi bir şekilde sorun olmaz. Bilmemek mazerettir çünkü. Evet. Efendim Gülbahar Akdemir, bizi sizinle buluşturan Allah'a hamdolsun o kadar güzelsiniz ki sizi düşününce bile mutlu oluyor insan. Başka bir alemde yaşıyor sanki. Sizi çok seviyoruz efendim. Rabbim bütün gönüllerden sizi sevsin inşallah. Kardeşim bize selam olsun. Allah selamı üzerine olsun inşallah. Eğer Allah'ı seviyorsak Allah sevme imkanımız da olur. Allah'ı sevdikçe Allah için sevgimiz, aşkımız, muhabbetimiz artar. Elbette ki bunun da bir denkesi vardır. Herkesi bir sevemiyoruz. Gönül bu. Allah'ın kudret elinde çünkü. Allah'ı seveni seviyoruz. Allah'ın sevdiğini seviyoruz. Böyle derece derece, mertebe mertebe aşağı iniyor. En çok Allah'ı seveni, en çok Allah'ın sevdiğini en çok severiz. Dolayısıyla bu imanımızdan, Allah'a olan aşkımızdan, muhabbetimizden kaynaklanıyor. Evet, mübarek olsun diyoruz. Allah razı olsun. Efendim, Bursa'dan Hasan Turan. Şehler peygamberimizin soyundan gelenler diye tanıtılan seyit olanlar öyle bir anlayış var ki kitabın hatta peygamberimizin önünde tutuluyor. Yoldan çıkılmasına sebep oluyorlar. Biraz açar ve uyarır mısınız Allah için? Selamlarımı iletir Efendimizin ve sevenlerin tüm müminlere rahmetiyle mağfiret ihsan etsin, ikram etsin inşallah. Evet. Böyle bir zihniyet Yahudi zihniyetidir. Yahudi. Böyle soyundan dolayı veya başka bir şeyden dolayı bu mezhepten dolayı da olur. Meşrepten dolayı da olur. Cemaatten dolayı da olur. Neden dolayı olursa olsun insan bir üstünlük görüyor. Birilerine o üstünlüğü veriyorsa bu Yahudi zihdiyetidir. Onlar kendi ırkını en üstün ırk olarak kabul eder. Allah diğer ırkları Yahudi ırkına hizmet hizmetçi olsun diye yaratmış diyorlar. Hatta onları kendisinden, başkalarını insandan bile saymıyorlar. Yahudi ırkına hizmetçi olsun diye Allah yaratmış diye bir inanca sahiptirler. Onun için ırktan dolayı o ırk Neyin ırkı, kimin ırkı olursa olsun o fark etmiyor. Bir üstünlük görülüyorsa bu Yahudileşmektir. Yahudi zihniyetidir bu. Allah üstünlük takva iledir dedi. Öyle olmuştur ki Peygamberin babası iman etmemiştir. Öyle olmuştur. Peygamberin evladı iman etmemiştir. Yani bu durumda Onlar peygambere yakındı. Neden Allah ikram etmedi? Ne bu hidayet-i kerimede sen sevdiklerine hidayet veremezsin dedi. Hidayet Allah'tandır. Dolayısıyla kulun hidayeti kabul etmesi gerekir. Kul hidayeti kabul edince Allah onun hidayetini kabul eder ve hidayeti ona verir. Resulullah Efendimiz'in soyundandır diye böyle onu öne almak, önde yürütmek Sanki onunla beraber olunca tabi olunca kurtuluşa ereriz, ya da onunla beraber Resulullah Efendimiz'e yakın oluruz. Zannı yanlıştır. Ama eğer o gerçekten bir Allah dostuysa, Allah'a dost olmuşsa, Peygamber'e layık evlat olmuşsa, Cedi'ne layık olmuşsa, bu, bu durumda ne olur? Nur alan nur olur hem manevi olarak evlat olmuş, hem zahiri olarak evlattır. Nur alan nur. Nur üstüne nurdur bu. Ama manevi evlatlık olmasın, <gülüyor> ya da Allah ona bir vazife vermemiş olsun, sırf seyyiddir diye veya Hz. Hasan'ın soyundan gelenlere şerif denir, şeriftir diye, biz ona uyuyoruz, ona tabi oluyoruz dersek, Allah'ım muradi üzerimizde gerçekleşmemiş olur, hem birine layık birini layık olmadığı yere koymuş oluruz, hem de biz ona uyarken onunla beraber kaybetmiş oluruz. Eğer bir de o kendine davet ediyorsa, bundan dolayı bu hem davet edenin hem davete icabet edenin felaketi demektir. Bunun hesabını önce Resulullah Efendimiz'e veremez. Neden? Ona layık olmadığını göstermiş olur. Ortaya koymuş olur. Ona layık olmadığını. Evet, görüyor ve şahit oluyoruz. Biz seyit deyip, çok yanlış yolda yürüyenler vardır. Ters tarafa gidenler vardır. Ama sadece onun soyundan geldik diye böyle hürmet bekleyenler vardır. Saygı göz bekleyenler vardır. Hatta kendisine tabi olunmasını bekleyenler vardır. Uyurmasını bekleyenler vardır. Bu bir felaket. Evet, hüküm Allah'ın hükmüdür. Hüküm bellidir. Söyledim. Eğer layıksa nur, üstüne nur olur. Nur alan nur olur. Ama değilse bu da Felaket üstüne felaket olur. Hem o seyyidliğinden dolayı bir şey bekleyen hem de onlara uyanlar için. Evet. Efendim Avustralya'dan bir izleyicimiz. Selamun Aleyküm. diğer TV ailemiz. Sizleri çok seviyoruz pazar ve canlı yayın olunca sanki evimize misafir gelmiş gibi duygulanıyorum. Sizleri, hepinizi seviyorum Hemşe Allah kardeşimizden razı olsun, hem kardeşimizin ailesine hem de Avustralya'daki kardeşlerimize selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerlerine olsun. Zaten hep söylemeye, anlatmaya çalışıyoruz. Televizyonumuzu bir televizyon olarak görmek, sıradan bir televizyon olarak görmek doğru değildir. Evet, medrese olarak, diyar medresesi, diyar dergahı, diyar mescidi olarak görmek gerekir. Dolayısıyla biz de öyle görüyoruz. Buraya gelirken, sohbete başlarken de her bir kardeşimizin evinde onlara kendimizi misafir olarak görüyoruz. Bunu böyle tadıyoruz. Kardeşlerimizle beraber olma imkanı olarak görüyoruz. Hem Allah'ın emrini yerine getirmeye çalışırken Kardeşlerimizin sorularına da cevap vermeye çalışıp bir yandan o nefis tezkesi yapılırken bir yandan da Rabbimizi tanımaya çalışıyor, hikmeti anlamaya çalışıyor. Kardeşlerimizin bilmediklerini anlatmaya çalışırken Rabbimize yürümeye, koşmaya, firar etmeye çalışıyoruz. <gülüyor> Daha doğrusu hep beraber Allah'ın huzurunda durmaya olmaya çalışıyor, davet ediyor. İnşallah hep beraber Allah'ın huzurunda durmuş oluyoruz. Rabbimizle beraber olmuş oluyoruz. Derdimizi aslında birbirimize arz edip dertleşmiş oluyoruz. İnşallah bu beraberlik devam eder. Hep beraber Rabbimizle o huzuri buluruz, aşkı muhabbeti buluruz, o yakınlığı beraber tadarız. Rabbimiz bizi huzura alırken evet, hep söylüyoruz bir dost gibi, bir sevgili gibi huzura alır Bizi öyle karşılar inşallah. Allah kalp razı olsun. Efendim Antalya'dan, Nur'dan, Nalbant. Değerli hocam, sevgi ve saygılarımla söze başlamak istiyorum. Size soracak ve sizden öğrenecek o kadar çok şey var ki haftada bir gün yeterli gelmiyor. Bu arada yeni çıkan iman kitabınız için de elinize, dilinize ve emeğinize sağlık. Hocam altı yaşındaki oğlum çok iyi huylu olmasına rağmen bazen çok sinirli oluyor. Etrafındaki herkese vuruyor, kırıyor ve ne yapacağımı bilemiyorum. Bu huyunu yenmesi için nasıl davranmalıyım? Çocuk eğitimi konusundaki düşüncelerinizi anlatır mısınız? Ve bütün çocuklarımız için erdemli ve imanlı birer insan olmaları için dua eder misiniz? Allah razı olsun. Çocuklar büyürken, Onların da bir fıtratı vardır. Bu fıtratı yaratan Allah'tır. Onu bozmaya çalışmak doğru değildir. Değiştirmeye çalışmak hiç doğru değildir. Onun fıtratı nasılsa ona öyle yardım etmek gerekir. Öyle yetiştirip öyle büyütmek gerekir. Mutlaka önce çocuğumuzu anlamamız gerekir. Ne istiyor? Hali nedir? Neyi seviyor, neyi sevmiyor? Bize düşen bir tek şey vardır. Onun fıtratını bozmadan, değiştirmeye çalışmadan ona sadece La ilahe illallah dedirtmektir. Muhammedun Resulullah dedirtmektir. Ona Rabbini tanıtmaktır, Rabbini sevdirmektir kim olduğunu, nereden geldiğini, neye geldiğini, ne yapması gerektiğini öğretmektir. Öğretmek etmez, bunu ona sevdirmektir. Hem öğretip hem sevdirmektir. Bütün kardeşlerimiz için bu böyledir. Yani çocuk anlamalı ki evde, bu evde Allah'ın hükmü geçiyor. Allah ne dediyse öyle yapılır. Anası da, babası da Rabbine itaat eder. Onlar için de Allah'ın hükmü geçerlidir. Olmazsa olmaz olan budur. Çocuğun bunu anlaması gerekir. Bizim kendi üzerimizden bunu ona göstermemiz gerekir. Bunu anladığında zaten 6 yaş tam öğrenme çağıdır. Bunu anlama çağıdır. Bunu anladığında artık hayatı yaşarken Allah'ın hesabını yapar. Biz zannederiz ki o bir şey bilmiyor. O biliyor. O bildiğini zaten oradan getirmiş. Daha tertemizdir. O daha bozulmamış. Ona öyle bir ölçü vermiş oluyoruz ki artık o fıtrat bozulmaz. Artık o bu temelin üzerinde manevi olarak büyümeye başlar. Bunu öğretince evet Resulullah Efendimiz öyle buyurmuştu. Çocuklarınızda la ilahe illallah dedirtin. Korkmayın. Bırakın. O hem dünyasını kazanır hem ahiretini kazanır. Yapmamız gereken şey budur. Evet. Çocuktur. Yaramazlık da yapar. Bazen kızar da. Farklı haleri de olur. Onun da bir gönül dünyası var. Başka bir alem. Endişe etmeyelim. Sadece endişe etmemiz gereken bir şey varsa çocukuma la ilahe illallah dedirttim mi dedirtmemedim mi? Muhammedun Resulullah deyip onun peygamberini önüne örnek olarak koydu mu koymadı mı? O bunu anladı mı anlamadı mı? Bu hayattaki gayesini öğrendi mi öğrenmedi mi? Rabbini sevdi mi sevmedi mi? Onsuz olamayacağını anladı mı anlamadı mı? Her şeyden vazgeçebilecek bir tek Rabbinden vazgeç, vazgeçmeyecek hale geldi mi gelmedi mi? Evet, bizim düşünmemiz gereken, endişe etmemiz gereken yer burasıdır sadece. Bu olunca rahat olalım. Her konuda rahat olalım. Onun tercihine güvenelim. Sözüne de güvenelim. Ona da güvenelim. Ona bir şey olmaz. Rabbi onu koruyor. Allah onun hesabını yapıyor, yapar. Çünkü o Allah'ın hesabını yapıyor. Allah da onun hesabını yapar. O fıtrat eğer bunun üzerine inşa olursa, hayatı, o Rabbini seçmiştir. Tercih etmiştir. Rabbi de onu seçer. O seçilmiş biri olur. Allah'ın bizden istediği de budur zaten. Kullarını bize teslim ediyor. Ona bir kul yetiştirelim. Layık bir kul yetiştirelim diyedir. Böyle yetişince, o bizim için göz aydınlığı olur. O bizim için nimet olur. Her konuda hem dünyada hem ahirette bizim için evet muhabbet olur, rahmet olur, nimet olur, güzellik olur, şükür olur. Eğer böyle olmazsa sonuç ortadadır, görünüyor. Evet, evlatlar hem analarına hem babalarına hem insanlığa, memlekette, ailesine musibet oluyor, fela oluyor. Dert oluyor, sorun oluyor, sıkıntı oluyor. Göz aydınlığı değil, gönül karanlığı oluyor. Ve bunlar bizim çocuklarımız, bizim gönlümüzün meyveleridir aynı zamanda. Gönüllerine, gönlümüzden neyi verirsek onu alır. Onun için gönlümüzün aynı zamanda meyveleridir. Hem bizim için nimet olabilir hem bizim için musibet olabilir. Bunu göz önünde bulundurup büyütürsek, yetiştirirsek evet, göreceğiz rahmet olur. Nimet olur inşallah. Evet. Efendim programın da sonuna gelmişiz. Evet. Biz de olsa bir mesajla efendim. Buyurun. Efendim Tekirdağ'dan Nurhan Aysal Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aleyküm Selam. Biliyorum en sonunda beni sen öldüreceksin baba, babacığım babam. Galiba sen benim ecelimsin. Ya öleceğim ya öleceğim. Azrail aleyhisselam da senin suretinde gelsin. Ecel nasıl böyle sevilir onu o zaman göreceğim. Bu sabah uykudan hak ettikleri onlara karşılıksız verilir nidasıyla uyandım. Allah'ım hak ettiğimde değil rahmet ve merhametinle muameleyle çünkü bu acizlikle bin kere azabı hak etmiş biri. Ama sen benim Rahman ve Rahim olan Rabbimsin. Eğer senin rahmetin ve merhametin olmazsa, ikramın olmazsa ben hiçbir güzelliğe kendi çabamla ulaşamam. Zaten buna kendim şahidim ve bir hayale dalıyorum. Gerçekleşmeyecekmiş, bir şeyi hayal ettirmezmiş Rabbim inşallah. Ölüm anındayım bir beyaz atlı güzeller güzeli sen baba en güzel çağında at beyaz kanatlı sen beyazlar içinde ben beyazlar içinde en güzel çağımda uzatıyorsun elini küfür ve şirk batağından çekip çıkardığın gibi ve ben dünya ile hiçbir bağı düşüncesi kalmamış. Tek bir ses yükseliyor bütün varlığımda, hücrelerimde. El refiki ala. Hiç düşünmeden tereddütsüz uzatıyorum elimi. Hiç bu kadar gitmek istememiştim. Korkunç bir mutlulukla bir yere bütün varlığım çıldırmış gibi zor duruyor. Ruhum bedenimde zapt edemiyorum. Paramparça olacakmışım gibi. Kemiklerim çatır diyor ve zamansız, mekansız varıyoruz ki güzellerden daha güzel Darılma ama senden de güzel, ama sende olan izler, af diliyorum. Kapanıp ayaklarına şefaat ya Resulallah. Şefaat ya Resulallah, yok dinmiyor, ses zerrelere dağılacak gibiyim. Yol gösteriyor o güzel, o gözleri kamaştıran nur, ben... Ben adım atıyorum. ''Ne sen kalıyorsun, ne de ben, ne de o güzel.'' ''Diyen'' demiş böyle. ''Benim filmimin sonu böyle mutlu biter mi, bitebilir mi baba?'' ''Bu senaryoyu ben yazdım, Yeşilçam senaristlerine taş çıkarttım.'' ''Bir senaristin kendine yapacağı en büyük kıyağı kendime yaptım.'' ''Mangalda da kül bırakmadım.'' ''Neden son zamanlarda hassizim onu da bilmiyorum.'' Sonra dilimde ölümde ölüm, sürçü lisan ettimse affedin. Hayal dedim zaten gerçekleşmesi için sizsiniz tek güvencem. Bazı insanlar kefarettir günahlarımıza. Bazı insanlar da mükaffattır sevaplarımıza demiş biri. Bir küçücük sevabıma ne büyük bir mükafatsın baba işte böylesi. Cömert olan Allah'ımdan hayalimin gerçekleşmesini istemem, ha istemem hadsizlik olmaz. <gülüyor> Muhakkak ki yoksa ben, yoksa ben ne hak ettiğimi biliyorum. Vedud, Rahman, Rahim, Rabbim olmasa, can özüm, iki gözüm, hakka hidayet eden Resulüm, gece gündüz tek sözüm, sussun herkes ve her şey, bir Allah, bir Resulullah, bir siz konuşun. Yalnız size hasretim, yalnız size acım, yalnız size susuzum. Kardeşimiz işini dökmüş. Resulullah Efendimiz buyuruyordu. Bir saatlik tefekkür bir yıllık ibadetten eftaldır. Başka bir seferinde bin yıllık ibadetten eftaldır buyurdu. Tefekkür, Allah ile olunca, Allah için olunca, evet, hayal tefekkür olmuş olur. Eğer bir hayal kuracaksak, içinde mutlaka Allah olmalıdır ki, tefekkür olsun. Bir kul böyle hayal etse, Rabbime gidiyorum, evet, Resulullah'a vardım, Sonra Allah tecelli etti. Rabbimle oldu. Onunla oldu. Bundan daha güzel bir tefekkür olur mu? Ama bu gerçek yalnız. Bu sadece bir tefekkür değil. Eğer Allah kulunun gönlüne bir şeyi veriyorsa ikram etmek içindir. Yoksa onu boş bir hayale düşürmek için değil. İkram etmek için. Olması gereken tek bir şey vardır. O da aşktır. O da aşktan ölmektir. Aşktan ölmek. Resulullah Efendimiz ölmeden evvel ölün buyurduysa bu ölüm sadece aşkla mümkündür. Ölmeden evvel aşkla ölünür ama bir daha aşkla da dirilir. Yani derdi hem ona dert hem ona dermandır. Dermanın da kendisidir. Evet, mesele aşkla ölmektir. Aşktan ölmektir. Aşk olup ölmektir. Evet, yine aşkla dirilmektir. Allah bizi aşkla ölenlerden, aşkta ölenlerden Aşk ile birlenlerden eylesin inşallah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, aşkı, muhabbeti, güzelliği, El Esmaül Hüsnaz'ın güzelliğinin tecellisi, tecellisi, bütün kardeşlerimizin gönlüne olsun, Amin. üzerine olsun, bütün müminlerin, Müslümanların üzerine olsun, İnsanlık inşallah bu aşkı, muhabbeti tatsın. İmanın aşk olduğunu, muhabbet olduğunu, sevmek olduğunu idrak etsin. Rabbine dönsün. Rabbini sevsin. Rabbine aşık olsun. Rabbi onları sevsin. O aşkla, o muhabbetle onları nurlandırsın. O nurda bütün alemi aydınlatsın inşallah. kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Sevgili izleyenlerimiz inşallah bir sonraki hafta kaldığımız yerden devam ederiz. Bursunca kalın, hoşça kalın, esen kalın. Bizi yaratan Rabbimiz emanetiniz.